15. dersteyiz. <gülüyor> Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam onun hayatındaki nübüvvetin merhalesi peygamberlik merhalesi Selam. yani vahyin başlangıcı Aleyhisselatü Vesselam'ın garabeti yani yalnızlığa çekilmesi ve alak ve müddettir surelerinin inişi hakkında olacak inşallah. <gülüyor> Daha önce de geçtiği gibi Nebi aleyhissalatu vesselam 40 yaşına yaklaştığı zaman o dönemlerde her sene her sene Ramazan ayında bu gürültülü hayatın, şehrin gürültülerinden Uzaklaşır, 2 mil kadar yaklaşık 3 veya 3,5 kilometre. Bu kadar mesafede, Mekke'ye bu kadar mesafede olan Hira Mağarası'na çekilir ve Mekke'yi terk eder. Orada bu hayatın sıkıntılarını, zorluklarını, beşerin karmaşıklığını ve kaosunu, terk eder ve orada da o mağaranın içerisinde rahat ederdi, rahatlardı. Aynı zamanda göklerin ve yerin hükümdallı hususunda, yaratılışı hususunda düşünür ve bu acayip yaratılışın, hayret verici yaratılışın sırrı hususunda tefekkür eder ve bunun arkasından gelen hayat hususunda yine tefekkür eder. Mebiel İsrail ve Sıral bu derin duygular içerisinde, <gülüyor> o Hira Dağında, şehir Mağarasında, Cebel Nurda yani Nur Dağında bu düşünceler içerisinde vaktini geçirirdi. Hangi huzur ve sakinet ve esinti olursa olsun insanların hayatına etki edecek. İnsanların hayatını değiştirecek, tesir edecek, yahut da tarihin akışını değiştirecek, tarihin akışını değiştirecek ve öğretileri değiştirecek bir esinti, bir güzel bir yaşantı bunun mutlaka diyor bir halvete, bir uzlete yani yalnızlığa, İnsanlardan bir müddet uzak kalmaya ihtiyacı var. Yani tefekkür burada çok önemli. İnsanın bir müddet kendisi için tefekküre zaman ayırması gerekiyor. Belki bizim şu yaşadığımız hayatta çok zor ama kısa bir sürede olsa bir odanın içerisinde tefekkür etmek yahut da kıra bayıra tarlaya veya bahçeye çekildiğimiz zaman bir tefekkürde bulunmak İnsan için gerçekten önemli ve ihtiyaç olan bir şey. Nebi Ali Sallallahu Aleyhi ve vahyin gelişinden önce bunu sık sık yapıyor. Ki Allah Azze ve Celle bu tefekkürün akabinde ona ilk ayetleri gönderiyor. Onun nebilikle müjdeliyor. Onu beşeriyetin tamamına, hepsine bir komutan, bir lider olarak hazırlıyor azizata onun için tefekkür insan kendisine zaman ayırması çok önemli kardeşler bunu biz söylüyoruz kendi nefsimize de söylüyoruz çok az yapıyoruz gerçekten hep insanlarla karşı karşıyayız hep bir takım şeylerle meşgulüz. ama oturup şöyle dertleri bırakarak insan derdini düşünür sıkıntısının içerisine dalar e, borcunu, harcını, alacağını, vereceğini, insanla olan ilişkileri hep düşünür, kurar, kurar, kurar vesaire. Bu değil. Allah Azze ve Celle, O'nun büyüklüğü, yeryüzünü, gökyüzünü yaratması, sonunda O'na hesap verileceği vesaire. Bu gibi şeyler, Allah alem bu kastedilir. Bunları düşünmek, tefekkür etmek gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Özellikle, hayvanları, bitkileri, dağları, ovaları yani gördüğümüz demem. Onlar arasındaki böyle uyum, aheng, ilişki bunları hatırlayıp Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğüne, onun yüceliğine işaret eden işaretleri daima hatırlamak lazım. Nitekim ne bir an İslam'ın kardeşi. Musa Aleyhisselam. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselam, Sahih Rasulü, Al-Enbiyâu, İxbat ve Onların dini birdi. Yani onlar tevhid dini üzere tevhid dini üzerine gelmişlerdi. Kardeşi Musa Aleyhisselam da yine insanların bulunduğu sahra'dan, insanların bulunduğu şehirden uzaklaşıp emniyet ve sakinatın içerisine. Yani mukaddes, vadiye çekilmiştir. Vahyin gelişi esnasında. Allah Azze ve Celle onu şöyle ifade ediyor. İnnani Allahu la ilahe illa ene fabidun. Ve eqinussalate li zikri. Ben sadece Allah'ım. Benden başka ilah yok. Namazı kıl. Bana ibadet et ve beni hatırlamak için, zikretmek için namazı kıl diyor Musa aleyhisselama işte bu ayet bu hitap Musa aleyhisselama bu hitap diyelim Musa aleyhisselama o mübarek olan, mukaddes olan vadide geliyor o vadiyi bir ateş şulesi aydınlattığı zaman Musa aleyhisselam mutmain oluyor yani sakinete eriyor ve kalbinde ümit ve emel Parıltı, parıltıları beliriyor, yayılıyor. İşte bu ışık, bu parıltı yani vahyin bu parıltısı adeta Hira Mağarası'nda geri adet ediyor. Yani Ali sallallahu aleyhi ve geliyor. Ki nur olan, emniyet olan, ümit olan ve Nebi ve vesselam'ın kalbine bir müjde olan bu nur işte o Hira mağarasında Hira Mağarası'nda tekrar gönderiliyor Allah Azze ve Celle tarafından. Hira Mağarası'nın kardeşlerim özelliği, ilk vahyin gelişi. Bunun dışında onda başka bir özellik yok. Onun için aleyhissalatü vesselam tekrar tekrar oraya Mekke'nin fethinden sonra çıktığına dair orayı tazim ettiğine yani kutsadığına dair, orayı mescid edindiğine dair, orayı mübarek kıldığına dair veyahut da herhangi bir özellik verdiğine dair hiçbir şey yok. Yani Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bir fazileti belirtilmemiş, bildirilmemiş. İnsanlar oraya gitsinler, ziyaret etsinler, şu kadar sevap alınlar, şu kadar fazilet elde edenler diye Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey söylememiş. Sahabeler oraya çıkmamışlar. Tabi'in, tebe tabi'in. Bunların hepsi Allah'ınlardan razı olsun. Radiyallahu anh. Onlar öyle bir şey yapmamışlar. Dolayısıyla buralara tazim için gitmek, özellikle hac ve umrede, ibadet için gitmek, aleyhissalatü vesselam gitti diye gitmek, bunlar doğru şeyler değildir. Başka insanların oraları kutsamasına, dinde bir bid'atın çıkmasına ve yayılmasına sebep olur. Evet, orası ilk vahyin indiği yer. İlk vahyin dişinde başka vahiyler, Kur'an'ın başka ayetleri başka yerlerde de inmiştir. Mesela Cin Suresi Ukas Fana'yirinin olduğu yerde iniyor. Şimdi bu ve benzeri birçok yerlerde ayetin geldiği, nüzul olduğu yerler var. o zaman eğer kutsayacak olursak, oraların hepsini kutsanması gerekiyor. O şekilde böyle bir şey yok. Yani demek istiyorum ki Nebimiz Aleyhissalatu vesselam bize ne emrettiyse biz onu yapacağız. Neyden sakındırdıysa ondan sakineceğiz. Yapmadığı bir şey yapmayacağız. Bu dindir kardeşim. Bu dinin ta kendisi. Evet. İmam Buhari rahmetullahi aleyh Sahihinde rivayetle ilk gelen vahyi şöyle anlatıyor. Ayşe radıyallahu anhadan rivayetle müminlerin annesi diyor ki aleyhissalatü vesselam'a vahyin ilk gelişi rüya yolu ileydi. Yani <gülüyor> uykusundaki salih rüya. O bir rüya gördü ki onun rüyası adeta böyle sabahın yarılması gibi gerçekleştiriyor. Sonra aleyhissalatü vesselam yalnız kalmaya, halvete çekildi. Hira mağarasında yalnız kalır ve tefekkür ederdi. Az önce ifade ettiğimiz gibi. Ehlini terk eder ve kendisi için azık elde ederdi. Sonra döndüğü zaman yine bir miktar azık elde eder, yine çekilirdi. Nihayet Hira mağarasına, Hira mağarasına, Cibril Aleyhisselam geldi ve Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iqra, yani oku ifadesinde bunu. Oku diye emret. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ben okuma bilmem. Melek onu yakalıyor, sıkıştırıyor, sıkıyor. Ondan sonra oku diyor, bilmem diyor. Bu olay iki, üç, üç, üç defa tekrar ediyor. Yani bütün gücüyle beni sıktı diyor. İyice sıkıldım diyor. Okuma bilmem dedim diyor. Sonra bunun arkasından üç defa bu olay tekrarlandıktan sonra melek diyor ki yani Cibril aleyhisselam İqrâ bismi Rabbik al halak yaratan Rabbinin adıyla oku. insane min alaq insanı alaktan yani bir kan pıhtısından yaratmıştı. İqrâ warabbukal akran oku Rabbin çok yücedir. Kerem sahibidir. Ellezî anneme bil kalem. O kalemle yazmayı öğretti. Annemel insane ma'lem yani insana bilmediği şeyleri öğretti Bunları melekten Cibril Aleyhisselam'dan alınca Ali Aleyhisselam hemen evine koşuyor, evine dönüyor ve göğsünde bir titreme hissediyor. Korkudan dolayı. Hatice bint Huveyl Radıyallahu anhâ Aleyhissalatü ilk eşi. Çocuklarının hepsi İbrahim Aleyhisselam hariç. İbrahim Radiyallahu Anh hariç. Hepsi ondan. Onun evine geliyor ve beni örtün. Beni örtün diye onlara sesleniyor. Onu örtüyorlar. Kendisinden korku gidince Hatice'ye diyor ki bana ne oluyor? Sonra Hatice Radiyallahu Anh'a'ya olan biteni haber veriyor. Kendisine meleğin geldiğini ve başından geçenleri anlatınca korktuğunu ifade ediyor. Hatice de hayır diyor. Vallahi Rabbin seni üzmez. Neden? Buraya çok dikkat. Çok etkileyici bir şey. Bilmiyorum ben. Çok etkileniyorum bu ifadelerden. Diyor ki Hatice radıyallahu anh vallahi diyor sen silah-i rahim yaparsın. Silah-i rahim yaparsın. Akrabayı ziyaret edersin. Sen sözün, sözün doğrusunu söylersin. Doğru sözlüsün. Ve sen yorgun, bitkin kimseyi Taşırsın. Ona yardım edersin. Sen diyor, kazanamayan, imkan olmayan kimseye kazandırırsın. Misafire ikram edersin. Ve hakkın vekillerini, hak üzere çalışanlara da yardım edersin. Ve bundan dolayı, yani bundan dolayı Rabbin seni üzmeyecektir. Rabbin seni asla üzmeyecektir. Yani bun, bunları yapan bir insanı bunları yapan bir insanı Rabbi üzmeyecek. Manasına geliyor Allah'a alet. Bunlar çok önemli salih ameller. Ve nihayetinde de Hatice radıyallahu anh'ın dediği gibi oluyor. silah Rahim doğru sözlü olmak insanlara yardım etmek kazanamayan kimseye kazandırmak misafire ikram etmek hak sahiplerine, hakkı izhar eden, ortaya koyan kimselere yardımcı olmak. Allahu u Ve nihayetinde Hatice radiyallahu anha Nebimiz aleyhissalatü vesselam'ı amcasının oğlu Varaka bin Nefel ibni Esed ibni Abdülüzzah'a götürüyor. Bu adam amcasının oğlu Hatice radıyallahu anh. Ve bu var bin Nefel Hristiyan birisi. İbranice'yi de biliyor. Yani yazgıyı biliyor. Arapça da yazıyor. İncil'i, hani Hristiyan ya İncil'i Arapça ve İbranice yazabilen bir kimse. Bu Varaka bin Neyfel, yaşlı bir kimse ve yaşlılığında kendisine körlük, amalık müptelaldir. Hatice radıyallahu anh bu adama diyor ki, Ey amcamın oğlu, kardeşinin oğlunu yani Nebimiz aleyhissalatü vesselam kasteder, bunu bir dinle diyor. Varaka ona soruyor, nedir sıkıntın, ne görüyorsun, ne gördün dediğinde, Aleyhissalatü Vesselam ona olan bir tane haber veriyor. Diyor ki, <gülüyor> sana gelen bu namustur. Hâden <gülüyor> namus. Böyle isimlendiriyor. Bu Musa'ya gelen namustur. Diyor. Yani Cibril Aleyhisselam. Keşke diyor ben genç olsam da, keşke genç olsam da diyor, diri olsam da sana yardım edebilsen diyor. Sen diyor, sana böyle durumlar geldiğinde, yani buvet geldiğinde, iş ilerlediğinde demek istiyor. Sana yardımcı olabilsem, genç olabilsem, imkanım olsa diyor. Allah'a akbar. Kavmin seni çıkaracaktır diyor. Yani memleketinden çıkarılacaksın. Diyor ki, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçekten kavmin seni çıkartacak mı? Evet diyor. baraka bunu getiren, yani bu hakkı getiren Cebrail'in bildirdiğini getiren her bir adam, yani her bir Rasul mutlaka çıkartılmıştır memleketinden. Eğer diyor ben senin o günlerine yetişirsem sana kuvvetlice yardım edeceğim, gücümün nispetinde sana yardım edeceğim, Varaka bin Nevfel. Ve çok geçmiyor, Varaka vefat ediyor. Ondan sonra bir fetret dönemi, yani Vahyin kesildiği bir dönem. Bu bazı ifadelere göre en az üç en fazla on beş gün bir vahyin kesilmesi meydana geliyor. Yani Cibril aleyhisselam o geçici bir dönemde vahiy getirmiyor. İşte Buharı bu şekilde anlatıyor. İlk vahyin gelişini. Allah azze ve celle kardeşlerim bu Varaka bin Nerfel denen adamdan o şerefli de razı oluyor. Onun şimdi delilini söyleyeceğim. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bu gelen kimsenin namus yani cibril olduğunu, melek olduğunu söyleyerek, önceden de Musa'ya ve diğer peygamberlere geldiğini söyleyerek Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbini rahatlatıyor. Onun mutmainini kalıyor. Hakimin rivayet ettiği Ayşe radıyallahu anhadan gelen bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam وَرَقَبِ النَّهْوَلَ سَوْمَيْن Muhakkak ki ben onun için bir cennet veya iki cennet gördüm diyor. Sübhanallah. O iman edenlerden birisiydi. Ve Nebimiz aleyhissalatü vesselama yardımcı oluyor. Onun kalbini rahatlatıyor. Allah Azze ve Celle ondan ve onun gibilerinden razı olsun. Evet, allah Teala Alak suresini indiriyor. Bu Kur'an'ın ilk ayetleridir kardeşlerim. Alak suresinin ilk defa indiği ilk ayetlerin Alak suresi ile başlayan ayetler olduğu hem Ayşe radıyallahu anhadan hem de diğer sahabelerden rivayet edilmiştir. i̇bn Cerir'in tefsirinde tabiri yani kastediliyor ediliyor. i̇bn tefsirinde Cerir'in tefsirinde Ebu Raca'il raya e, nispetle rivayet edilen bir hadiste diyor ki Ebu Raca biz toplayıcı bir mescitteydik. Mu, Ebu Musa'l-Eş'ari radıyallahu anh önemli bir sahabedir bu. Bize okuyordu. Sanki ben ona iki beyaz bürdenin içerisinde bakıyordum. Yani kıyafet kastediliyor. Bir, bir tür gömlek veya cübbe, cübbe türü bir şey. Abu Reca dedi ki İkra Bismi Rabbekel Nebi Halak suresini aldı. Yani onu oku, okudu. Ve dedi ki bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine inen ilk ayetti. Yine İbni ben yani bu okuduğumuz e, rivayette İkra ile başlayan ayetlerin ilk ayet olduğu anlatılıyor. Ebn-i Ceril bir diğer ifadesinde diyor ki Allah Azze ve Celle اقرا بسم ربك اللذي خلق. ayet kelimesini Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdi. Yani Ey Muhammed Rabbinin zikri ile Rabbinin ismi ile oku manasına geliyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ yani sonra ee, yaratan Rabb'in adıyla. Halakal insanının ala, yani insanı kandan yaratan Rabb'inin adıyla. Bu şekilde açıklıyor. İqrarı bu kale yani kerem sahibi yüce Rabb'inin adıyla oku. Elledi allem bil kalem o insana kalemle. Yazmayı öğretti. Yani kitabeti ve hattı, yazgıyı öğretti diyor. Hatade ise bunu daha önce de zikretmiştim. Diyor ki eğer kalem şey kalem Allah'ın nimetlerinden büyük bir nimettir. Eğer kalem olmasaydı yaşantı ne kaymı olurdu ne de düzgün olurdu diyor. Evet. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ayetlerle kendisinin Nebi olduğunu, yani Nebi ile kastedilen ne? Peygamber olduğunu iyice kanaat ediyor. Nebi olduğunu biliyor. Buna artık inanmaya başlıyor. Cibril Aleyhisselam'ın yani Cebrail'in, vahyi getirmesiyle. Sonra dedik ya, bir ara ayetlerden, yani vahyin gelişi kesiliyor. Fetret döneme geçince, bu hususta, ebn Cerir diyor ki, bu diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsünde hissettiği korkunun giderilmesi içindi. Ve tekrar gelmeyi yani Cibril'in vahyin gelmesini gözetlemesi için, bunu beklemesi için ve korkunun gitmesi için belli bir müddet vahyi kesiliyor. Buhari ve Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste Cabir bin Abdullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyin kesilişinden bahsederken şöyle dediğini söylüyor. Bir ara diyor ben yürüyordum. Gökyüzünden bir ses işittim. Ve gözümü kaldırdığım zaman sema tarafına doğru orada diyor Hira'da böyle Gökle yer arasındaki bir kürsüye oturmuş meleği gördüm diyor. Hira'da melek bana geldiği zaman diyor bu diyor. Ve ben diyor yeryüzüne eğildim. Şey yere doğru eğildim. Ondan sonra da diyor ehlimin, ailemin yanına yani eşimin yanına gittim ve beni örtün, beni örtün dedim diyor. Sonra da ya müddettir, ey örtüsüne bürünen, um fe'endir kalk ve uyar ayetleri varan bir kefer Bir ve Rabbini yüceldi. Huve ye be ke fetah kir, ve fatahhir, temizde, rucuza fahcur ve pisliklerden arın. Ayet-i kerimesi indi diyor. Evet. Bu, bu da aynı şekilde bu harvin üstünde. Yine bu harvin üstünde Yahya ibn Ebi Kesir'den gelen bir rivayette Ebu Seleme bin Abdurrahman'a Kur'an'dan ilk inen ayetleri sorduğunda diyor ki eyyühe'l müddessir yani müddessir suresidir diyor. İnsanlar ikra bismi halak suresinin olduğunu söylüyorlar diyor. Diyor ki ben de diyor cabire yani sahabeye soruyor bu Ebu Seleme ben de cabire sordum. İnsanlar ikra bismi halak yani ikra suresinin ilk inen sure olduğunu o da bana şöyle dedi diyor. Sana diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize anlattığını anlatayım. Dedi diyor ve şunu anlattı diyor. Ben diyor Hira'da diyor Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Hira'da itikafa çekildiğim zaman ve itikafı bitirdiğim zaman aşağı doğru indim. Badi'nin ortasına doğru ve <gülüyor> bana bir nidada bulun. Yani bir seslenişle birisi seslendi diyor. Bak sağ tarafa baktım bir şey göremedim, sola baktım bir şey göremedim, arkaya baktım bir şey göremedim, öne baktım bir şey göremedim. Ve yukarıya baktığım zaman orada bir şey gördüm, yani orada Cibril'i gördüm diyor. Bir rivayete göre de gökle yer arasındaki bir tahtın üzerinde gördüm. Ve Hatice'ye geldim diyor, aleyhissalatü vesselam, beni örtün ve üzerime soğuk su dökün dedim diyor. Onlar da bunu yapıyorlar. Nihayetinde ya yuhal muddettir yani Müddessir suresi indi diyor. Evet. Şimdi bu iki rivayette bir farklılık sözü. Birinde diyor ki "İkra", diğerinde ya yuhal muddessir. Bunun araştırılması neticesinde İbn Kayyim rahmetullah aleyh bu ay, bu hadislerin arasını buluyor ve e, şöyle diyor. Birincisi Yani ilk inen surenin kesinlikle e, İkra suresi olduğunu açıklıyor, izah ediyor. Birincisi diyor. Ali İsnaatüüsselam ben okuma bilmem ifadesi e, onun önceden hiçbir şey okumadığına açıkça delalet eder. Yani okuma bilmem ifadesi e, hiçbir şey daha önce okuyamadığına dolayısıyla Ya e, Yühe'l Müddessir suresinin artık okumaya ikra Bismillahirrahmanirrahim gibi şeyler okumaya başladıktan sonra indiğine delalet eder diyor. İkincisi okuma emri diyor sıralamada İmzardan önce gelir. Yani Ya Müddesir Müddessir suresinde kalk ve uyar. et ifadeleri vardır. Oysaki ki ifadesi e, bundan daha önce geliyor. Önce okuması gerekiyor ki sonra ne yapsın? Kalksın ve uyarsın. Üçüncüsü ise e, Cabir radıyallahu anh bu iştihadı, bu görüşü Ayşe radıyallahu anh e, bahsetmesinden onun hadisinden başka bir şeydir. Onun iştihadıdır diyor. Dördüncüsü ise Cabir radıyallahu anh'ın e, hadisinde geçen İkra ifadesi e, Nebi aleyhissalatu vesselam'a Nebi aleyhissalatu vesselam'ın söylediği yani ben başımı kaldırdım ve e, Hira'daki bana gelen melek geldi ifadesi diyor. Daha önce Hira'da meleğin geldiğini, sonra tekrar ikinci bir sefer meleğin geldiğini ve orada da Ya Yuhel suresini getirdiğini söylüyor. Dolayısıyla İbn-i Kayymi rahmetullahi aleyh bu ifade de şunu diyor. Ya Yuhel Müddetir, Kur'an'da ikinci suredir. Birinci gelen ayetle ve sure ikra bismi rabbikellezî halak. Ve başlayan ikra suresidir. Evet. Müddessir kelimesi kardeşlerim. Burada kastedilen elbisesine bürünen. Yani uyku esnasında örtünüp elbiseyle kapanan kimse manasına geliyor diyor. Bu kastediliyor diyor. <gülüyor> Birinci tefsire göre böyle. İkinci tefsire göre ise, Ey nübüvvet yani peygamberlik elbisesine bürünen, peygamberlik kisvesine ve onun ağırlığına bürünen kimse. Kalk ve uyar. Ayet-i devamında. Bu iki manadan birine yahut da ikisine de şamildir feendir ifadesi ise kalk ve uya yani uykundan kalk ve insanları şirk koşmaları onların Allah'tan başkasına ibadet etmeleri sebebiyle Allah'ın azabından kavmini uyar. Kata de diyor ki tefsircilerden Allah'ın azabından uyar ve ümmetlerin başına gelen şeylerden ve belanın, intikamın, cezanın şiddetinden yana kalmini uyar diyor. O rabbeke fekebbir. Rabbini de büyükle, tazim et. Yani onun dışındaki ilahları, misilleri, tağutları, tağutların dışında onları bırakarak Rabbini tazim et. Onu büyükle. Ve ziyâbeke fe Ve Elbiseni tut. Yani masiyet elbisesi, günah elbisesi giyme. Şirkten, şirk elbisesinden uzak dur. Elbiseni temizle. Ve evet. rücüze fahcur. Devam eden ayet-i Yani pislikten uzak dur. Putlardan, putlardan <gülüyor> uzak dur. Ve masiyetleri terk et. Dahhak da böyle demiş testircilerden. Ve la temnun testektir. Ve çokça böyle çok görerek başa kalkma. Yani amelini diyor gözünde fazla büyütme. Yaptığın işi fazla büyütme. Evet. Çünkü Rabbin sana nimet verdi. Ve bu nimet sayesinde sen böylesin yani bu onun sana olan fazlıdır nimetidir, ihsanıdır bir kefas, fasbir Rabbin için sabret evet yani sen Araplarla muharebe hususunda onlara karşı çıkma hususunda ve Araplardan sonra da diyor acem yani Arap olmayan kimseye hususunda büyük bir iş yüklendi bu konuda Rabbin için sabret yani Rabbinin emrine sabret Allah alem. Diyor ki müellifimiz bu ayet-i kerimeler Kur'an'ın e, Kur'an'dan inen ilk şeylerde ki e, ilk ayetlerdeki bu ayet-i kerimeler İslam'ın menhecinin, metedunun tamamına şamildir. Ve ben diyor bu dinin e, adeta eksenlerini ve direklerini eee <gülüyor> Bu ifadelerle resmettim, ortaya çıkardım diyor. Ve bu dinin öğretilerini böyle mücmel bir ifadeyle, kapalı bir ifadeyle açıkladın diyor. Ve ondan sonra da şu ifadelere yer veriyor diyor ki, Birincisi, yani bu ilk inen ayetlerde kastedilen şeylerle şunlar anlatılmak isteniyor diyor. Birincisi, Allah Azze ve Celle'nin tazim edilmesi ve şirkin küçültülmesi. Yani şirk, tağut ve e, isyanın büyütülmemesi, allah Teala'nın büyük sayılması. Tağut kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin dışında e, haddi aşan, Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehirleri hususunda haddi aşan, yani kulun tabi olduğu, itaat ettiği, ondan sonra e, ve benzeri şeylerde haddi aştığı şeylerdir diyor. Ebne Kayyum Rahmetullah Aleyh. Hatırladığım kadarıyla. Tağut kelimesi haddi aşmadan geliyor. İlk tağut zaten ilk tağut şeytandır. Ondan sonra, e, ondan sonra tabi tağutlar e, birçok nebileri var. Bir insan Allah Azze ve Celle'nin haramını helal helalini haramtılarsa bu bir tağut. Bir insan kendisine ibadet edilmeye çağırırsa bu bir tağuttur. Bir insan e, kendisi salih ama öldükten sonra öldükten sonra ona ibadet ediliyorsa onun bir suçu olmadığı da olmadığı halde onu insanlar tağut edilmiş olurlar. Onun bir suçu olmadığı halde. Yani bununla mesela İsa Aleyhisselam kastediyorum. İsa Aleyhisselam o bir nebi. Hiçbir suçu yok. Ama insanlar ne yapıyorlar? Onu tağut ediniyorlar. Ona ibadet ederek. Onu ilah kabul ederiz. Gibi vesaire. Evet. Burada işte bu ilk ayet-i kerimelerde Allah Azze ve Celle'nin tazim edilmesi söz konusudur diyor. Büyüklenilmesi. Dolayısıyla hiçbir ortak hiçbir aracı, hiçbir şefaatçi söz konusu olamaz. Her bir insanın, her bir kimsenin acelece Rabbine varması, ona yönelmesi gerekir ve e, insanların nefislerinde ikame ettikleri ve hatta başkalarından nefislerine e, içlerinde böyle e, meydana getirdikleri beşerden Taşlardan vesaire gibi şeylerden olan putları, vasıtaları, ondan sonra şirkleri inkar etmeleri gerekiyor. Diyor ki, siz diyor, yaratıcı olarak Allah Azze ve Celle'yi ikrar ettikten sonra, onu bildikten sonra, nasıl olur da başka bir kimseyi tazim edersiniz? Yani bir insan, yaratan, yediren, içiren, doyuran, gökleri ve yeri yaratan olarak Allah'ı biliyor. Bunu kabul ediyor. Peki nasıl oluyor da başkasını tazim ediyor? Öldüren ve yaşatan Allah Azze ve Celle olduğunu ikrar ediyor bir insan. Kabul ediyor. Nasıl oluyor da dirilişi tekrar toplanmayı inkar edebiliyor. Yine rızak olarak yani rızık verici olarak Allah Azze ve Celle'yi kabul ediyor. Kabul ediyor. Sonra Taşlardan, kabirlerden, ya salih bir insandan istekte bulunuyor. Kayıpta tabi. Ki bunlar ne kendi nefsine de, ne de başkasına bir zarara fayda malik olmadıkları halde. Sizler yağmur yağdıranın Allah Azze ve Celle olduğunu bildiğiniz halde diyor. Buna razı olduğunuz halde ve <gülüyor> ziraati, ekini bitkileri, verimli kılanın Allah Azze ve Celle olduğunu bildiğiniz halde nasıl oluyor da başkasına teşekkür ediyorsunuz, şükrediyorsunuz? Sadece sığınılacak yani şiddetli anlarda sıkıntılı, anlarda bela ve üzüntülerde Allah Azze ve Celle'nin olduğunu, ona varılması gerektiğini bilindiği halde, bunu ikrar ettiğiniz halde nasıl oluyor da Allah'tan başkasına secde ediyorsunuz? Allah'tan başkasından yardım ve medet umuyorsunuz. Nasıl oluyor da yani mahlukattan, halktan herhangi bir kimselere karşı gösteriş yapıyorsunuz? Ve niçin Allah'tan başkasının şeriatıyla, kanunlarıyla hükm alınıyorsunuz? Yani eğer Allah Azze ve Celle yaratıcısı, yaratıcı ise, rızık verici ise her şey yoktan var ediyor, yaşatıyor, öldürüyor, diriltiyorsa bunlar neden? Yani yaratan ile ibadet edilen arasında birebir bir ilişki söz konusudur. Bunu birbirinden ayıramayız. Allah Azze ve Celle yaratıyorsa, demek ki yegane ibadet edilecek, kendisine yönelinecek, kendisine istekte, talepte bulunacak kimse Allah Azze ve Celle. Evet, yani Allah Azze ve Celle, Rububiyeti ikrar ile bu müşriklerin ve bu amel üzere, bu inanış üzere gidenlerin rububiyetlerini ikrar ettiklerinde uluhiyeti de yani Allah'a ibadet, ibadeti de sadece Allah'a olan ibadeti de ikrar etmeleri gerektiğine delil getiriyor, bunu ifade ediyor bu Mekki ayetlerde çok fazla diyor Mekki surelerde mesela bu hususta Mümin suresinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor ve kâle rabbukumu du'uni estecib lekum Rabbiniz dedi ki bana dua edin size cevap edeyim yani size cevap vereyim. innel lezine yestekbiruna ani ibadeti seyedekuluna jehenneme muhakkak ki bana ibadetten kibirlenip büyülenen kimseler cehenneme alçalmış oldukları anda cehenneme gireceklerdir. Allahu ledece alekümü leyle li teskunû. Fihi ve nahâra mubsirâ. Allah ki sizin için geceyi onda sukun bulmanız, dinlenmeniz için yarattı. Ve gündüzü de aydınlanmak için. İnne Allaha lezûfden alen Allah insanların üzerine lütuf sahibidir. Walakinne akseran nas la yashkurun. Lakin insanların çoğu bilmezlerdi. der. Veikumullah <gülüyor> rabbukum khaliqu kulli şey. Işte sizin Rabbiniz budur. O her şeyi yaratmıştı. Khaliqu <gülüyor> kulli şey la ilahe illa. Ondan başka ilah yoktur. Fe <gülüyor> enna Nasıl da döndürülüyorsunuz? Kedal yeftu kulli dine kan bi ayatillah yajhadun. İşte Allah'ın ayetlerini bile bile inkar edenler böyle döndürülürler. Yani hem yaratan, her şeyi var eden ve öldüren, dirilten olduğunu bildiği halde bir insan Allah'a ibadet etmez, mahlukata yönelir, tağutlara yönelir. İşte böyle bire bire bile bile inkar edilen kimseler böyle döndürülür. Allahu'l-lezi ceale lekumü'l-ardı Allah ki yeryüzünü bir karar yeri kılmıştır. Ve sema yani sağlam diyelim. Ve sema bina Göyü de bir bina haline getirmiştir. Vasallarakum fahsene suvarakum ve size en güzel surette suretlemiştir, en güzel şekil ile şekil vermiştir. İnsandan daha güzel suretli bir mahluk yok. Allahu Teala diyor bunu. Ne kadar hayvanlar, bitkiler güzel olursa olsun Allah'ın yaratıkları içerisinde insandan daha güzel surette olan yok. Warazakumine tayvat ve sizi tayyib olan, temiz olan şeylerden rızıklandırdı. Ma'likumullah <gülüyor> <gülüyor> Rabbuh. İşte bu sizin Rabbinizdir. Fe dab fe tebarakallahu rabbul alamin. Alemlerin Rabbi olan Allah ne mübarektir, ne yücedir. Hu'l hayyü la ilaha illahu. O diridir, ondan başka ilah yoktur. Fed'uhu muhlisin lehu'd din. Dini sadece onu halis kılarak ona dua edin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Alemlerin Rabbi olan Allah. Yani <gülüyor> ham Alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Şimdi burada ayet-i sonunda fed'u hu muhlisina din. Dini sadece ona halis kılarak uluhiyete, ibadete dikkat çekiliyor. Yani uluhiyette ibadet hususunda ibadetin bütün nevilerinde sadece ve sadece Allah'a yönelilmesi, Allah'a yapılması hususunda dikkat çekiliyor. Önce rububiyetle ilgili yaratılış, göğün, yerin yaratılması vesaire, gecenin, gündüzün. Ondan sonra da neye geçti? Huluhiyete geçti. Eğer yaratmaya hak sahibi ise Allah Azze ve Celle ibadet edilmeye de en çok hak sahibi olan. Yine allah Teala. Yine bu konuyla alakalı bu ayetleri inşallah e, okuyacağım. Çok önemli çünkü bu uluhiyetle ilgili, uluhiyeti inkar eden kimselerle ilgili fakat rububiyeti ikrar eden, kabul eden kimselerle ilgili Allah Azze ve Cel, Yemin Suresinde bakın ne diyor قُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسْسَلَامٌ عَلَىٰ اِبَادِهِ الَّذ۪ينَ Hamd Allah'a aittir ve selam Allah'ın seçtiği kullar üzerine olsun yani peygamberler nebiler ve ondan sonra kimseler. Allahu hayrun emma yeşekun. Allah mı daha hayırlıdır yoksa onların için koşmuş oldukları şeyler mi? Emmen khalaq as-semawati vel arda. Gökleri ve yeri yaratan kimse. <gülüyor> ve enzel alekum min semai ma'a. Ve yeryüzünde gökyüzünden su indiren, fembetna bihi hataqa zafe behce ve böyle parlak Göz alıcı bahçeler bitiren kimse, makanele kum entüm bitu ki siz onun ağaçlarını, o bahçenin ağaçlarını bitiremezdiniz. bu mümkün değildi. E ilahumma Allah, Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Belhum qamun yadilun, bilakis onlar şirk koşan bir kavimdir. kavimdir. Eman <Sélere> ceal el ard kararam ve cealihala enhara ve yeryüzünü bir karar yeri sağlam bir kalma yeri ve cealihala enhara ve onun arasında da nehirler yarattım ceal leha rawasi ve onlar içinde böyle haşmetli dağlar büyük görkemli dağlar var eden yaratan ceal beynel bahrayni haciza ve iki denizin arasında bir engel yaratan. Nerede iki deniz? Kast edilen, engel olan deniz nerede? Necbettin'e bakayım. İki denizin arasında böyle birleşmiyor. Neresi orası? mecmettine sordum ben. Orası mı? Kim bulmuş oraya birleşmediğini? Birbirine karışmadığını, tatlı suyla acı suyun birine, birbirine karışmadığını kim buluyor? Adamın biri işte. Yani Müslüman olduğunu söylüyorlar. Fakat araştırdığımıza göre Müslüman olmadan vefat etmiş. Yani bakın, Kur'an'da olan bu ayet-i Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde olan bu ayetini, yani yeryüzündeki ceryan eden bu ayet-i görüp iman etmeyenler İmanın kendisine nasip olmadığı kimseler var. Allah-u Ekber. Çok büyük bir mahrumiyet. Bir. Onun için iman nimeti çok önemli. Allah Azze ve Celle bu nimetten bizi mahzun e etmesin, mahrum etmesin. Evet, devam ediyor Aleyhi ve Kerime. Allah. Allah'la birlikte bir ilah mı var? Yani hep bak yarattığı şeylere dikkat çekiyor çöküyor sonra ilah, başka bir ilah mı var diyor. Allahu Akbar. <gülüyor> ben en çoklarımla yâlem onlar ki onlar bilmiyorlar. Eman yijib almuttara ıda dâh. Böyle zor durumda kalan kimseye dua ettiği zaman, duaya icabet eden kimse, ve ayek şifus kötülükleri sıkıntıları açan kimse, ve calekumukulafel ardı, ve yeryüzünde sizi, sizi halifeler kılan, e ilahum Allah işte ondan başka ilah, Allahla beraber. Onunla birlikte bir ilah mı var? Kaliyle maqdede kırın. Ne az düşünüyorsunuz? emmen yehdiyikum fi zulmatil ve raval bahar ve sizi karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteren. Vemen yursilir rüya ha buşlan beyne yedi rahmeti ve rüzgarın önünden, rahmetinin önünden rüzgar müjdeleyici olarak gönderen. Evet. E ilah Allah yani yağmur gönderen. Allah'la birlikte bir ilah mı var? Ta'ala Allahumma Allah şirk koşmuş oldukları şeylerden yücedir, uludur. Emmen yebedul halqatin meyuidu Mahlukatı ilk defa yaratan, sonra tekrar onu iade eden, eski haline gönderen. Ve men yerzuqukum minas sema'i vel sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? E ilahım Allah? Allah'tan başka bir ilah mı var? Gülhatu burhânekum minkuntum saadetim. Eğer doğrulardan iseniz delilinizi getirin. Yani bütün bunlardan sonra eğer başka bir ilah varsa artık delilinizi ortaya koyun diyor Allah. Tam bir meydan okuyuş. Bununla ilgili bir hadis rivayet ediliyor. Ahmed bin Hanbel'de ve Ebu Davud'da. Bir adam Ali Sıratu geliyor ve diyor ki: "Sen Muhammed misin?" "Evet." "Peki sen neye dua edersin?" diyor. Diyor ki: "Ben sana diyor, bir zarar dokunduğu zaman dua ettiğinde bu zararı senden giderecek olan ilaha, senin Rabb'ına dua ediyorum." diyor. Aleyhissalatu vesselam. O diyor: sen bir şey kaybetsen, yani o Rabbin ki, sen bir şeyi kaybetsen ve ona dua etsen, onu sana geri gönderen Rabb'ındır diyor. Ve sana bir kıtlık isabet etse, yani tavlana, bahçene, memleketine neyse, sana bir kıtlık isabet etse, sen de ona dua etsen ve senin için kıtlığı giderip bitiren Rabbine dua ediyorum diyor. Allah'a emanet olun. Evet. Kardeşler işte bu bu bağlamda halis bir şekilde, salih bir şekilde dua etmeye, Allah Azze ve Celle'ye yalvarmaya ona vefa göstermeye çok ihtiyaç var. Yani bu hayatın sıkıntılarından, başa gelen musibetlerden kişi ancak Allah Azze ve Celle'ye yönelmek ona halis bir şekilde, dini sadece ona halis kılarak Aradan bütün vasıtaları, bütün aracıları çıkartarak, muhlis bir şekilde, sadık bir şekilde yönelerek bunlara aşağı. Bir insan başına bir iş gelsin, bir musibet gelsin. Bunu ancak ancak Allah Azze ve Celle çözecektir, kaldıracaktır. Onun için her şeyden önce elbette sebeplere tutunulacak. Doktor, hastane, eczane, yahut kardeşlerle yardımlaşma, veya istişare bunlar olacak sebepler olacak. Ama bundan önce kişi ne yapacak bu sıkıntısı için Allahu Teala'ya münacaat edecek. Ona yalvaracak, açacak kendisini. Açacak. Ya Rabbi benim başımda böyle bir sıkıntı var. Ve ben bunu kendi ellerimle belki de kazandım. Sen benim günahımı affet. Sen beni bağışla. Bu sıkıntıyı benden gider. Ben yeri göğü yaratan Rab olarak sana iman ettim. Ahireti dünyayı yaratan rak olarak sana iman et. Sana döneceğim ben buna iman ediyorum. Bu imanım sebebiyle bu tasdikim sebebiyle sana yalvarıyorum şeklinde ve ilahın siz daha iyi birisini bilirsiniz inşallah. Yani şunun için diyorum duaya gerçekten ihtiyacı olan bir insan yalvarmaya ihtiyacı olan bir insan çok çok daha güzel kelimelerle Allahu Teala'yı sena ederek yücelterek dua eder. Allah kalbini açar. Yeter ki biz Rabbimize karşı samimi olalım. Bu samimi duygularla dua edildiği zaman Allah Teala onun derdine çare bulacak. Çünkü bir hadiste diyor ki Allah bir kimse elini açar da Ya Rabb, Ya Rabb dediği zaman onu geri çevirmekten haya eder. Dua çok önemli. O yüzden Ali sallallahu aleyhi ve "Dua hu ibadet dua ibadetin ta kendisi" diyor. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle ilk ayetlerde, Müddessir Suresi'ndeki ilk ayetlerde, önce İkra Suresi iniyor, sonra Müddessir Suresi, öncelikle kendisinin tazim edilmesini, birlenmesini, uluhiyetini ikrar ettikten sonra, sonra Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a artık ahlaki bir takım şeylere geçiyor. Onun e, hayata geçirilmesi için. Mesela Aslında burada da yine bu ifadede de yani putlardan uzak dur. Bir başka tefsire göre de yani elbiseni temizle. Fıkıhta elbisenin temiz tutulması için mesela bu ayet-i kerime delil getirilir. <gülüyor> Ve başa e, çok görüp başa kalkma. Yapt yaptığın ameli başa kalkma diyor. Bu gibi eee bunun tahtındaki bu e, ifadelerin altında daha birçok yüce ahlakı değerler Mekki surelerde zikrediliyor. Buna işaret etmiş. Ve çirkin, fahiş, kötü e, yani ahlaksızlıklardan e, uzak tutuluyor, onlardan bahsediliyor. Bunların hepsi Mekki surelerde birçoğunda anlatılıyor. Mesela Enam suresinde yine biraz ayetlerden okuyacağım inşallah. Kul Taâlâ, etlün ma harama Rabbukum, Rabbukum aleykum. Gel, gel diyor, sizin üzerinize, gelin sizin üzerinize, Rabbinizin neyi haram kıldığını okuyalım. Allah tuşluk gibi bir <gülüyor> şey ya. İlk önce bunun ne var? Hiçbir şeyi ona şirk koşmamanızı, manası. Yani Allah'a bir şey şirk koşmanızı haram kılmıştır. Ve bin valideyni <gülüyor> istana. Ana babaya iyilik etmelisiniz. وَلَا تَقْتُولُوا اَوْلَادِكُمْ مِنْ اِمْلَاكُمْ Ve fakirlik korkusundan dolayı evlatlarınızı öldürmeyin. نَحْنُ ve وَيِّيَّهُمْ Biz sizi onlar rızıklandırıyoruz. Bir insan kardeşlerim, bir anne ve baba. Eğer bakamayacağım, ondan sonra maaşım yetmeyecek, çalışamayacağım ve onlar aç kalacak diye çocuğunu aldırırsa, şirk işlemiş olur, şirk. Allah da Allah korusun dinden çıkma ihtimali var. Bu her halükarda haram da çocuk aldırmak ama bu düşünceyle yaparsa şirk işlemiş olur. Allah azze ve celle'nin Rızık olan sıfatına iman etmemiş olur. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ Fuhşiyatın yani kötü işlerin açıkta olanından da, açıkta olanla da, gizli olanla, olandan da sakının. Yaklaşmayın daha doğrusu. وَلَا تَقْتُلُوا nefselleti <gülüyor> اللَّتِي هَرَّمَ اللّٰهِ اِلَّا Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayın. Haksız yere. ذَلِكُمْ وَسَّعْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ taqilun. İşte bununla size tavsiyede bulundu. Vasiyet etti umulur ki aklınız dersiniz diye. Buna takrabu mal el yetimi illa bil lati Yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Hatta yebluğu eshdeh. Yani ruş çağına, olgunluk çağına gelinceye kadar. Ev ful ve vel mizane bil qıst. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. La nukellifu nefsen illa vusaha. Hiçbir nefse gücünün yetmediğini yüklemeyiz diye. وَيْزَا <gülüyor> قُلْتُمْ Konuştuğunuz zaman adil olun. Velev ki yakın akrabalarınıza, velev ki çocuğunuza, eşinize, annenize, babanıza, ilah. bunlara dahi olsa. Konuştuğunuz zaman ne olması gerekiyor? Adil olması gerekiyor. Adil hüküm vermesi gerekiyor. Zaten eşine, çocuğuna, çocuğuna adil olamıyorsa dışarıya biraz zor olur yani. Ha Bu bize biraz şey geliyor da, yani uzak gibi gelmiyor ama önce kişi kendi nefsine ve ailesine adil olması gerekiyor. Ve be ahdillahi Efu Allah'ın ahdine de vefa gösterin. Darikum vasstakum bihi lalekum tadakarun. İşte bunlar size tavsiye edilen şeylerdir. Umur ki düşünüyorsunuz. Ve en nehaz asratiy mustaqimah. İşte bu benim dost doğru yolumdur. Fettbi buna tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا السُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Ve onun dışında başka yollara tabi olmayın. Sizi bu Allah'ın müstakim olan yolundan uzaklaştırır. ذَلِكُمْ وَسَّعْكُمْ bihi لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki sakılırsınız diye. işte bunları size tavsiye edelim. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam İbn-i gelen bir hadiste işte bu hadisi şey, affedersin, bu ayet-i kerimeyi şu hadisle e, birleştiriyor ve şu söylediği ifadelerden sonra bir ifadeleri kullanıyor. Bu ayet-i kerimeyi delil getiriyor. Bir yer üzerine bir çizgi çiziyor. Dost doğru bu çizgi. Diyor ki işte bu benim ve ashabımın yolu üzere. Yani tabi olduğu yoldu. Onun yanına da böyle birkaç tane çizgiler çiziyor etrafına. Sağına ve soluna. Bunların her başın her birinin başında bir şeytan oturur ve kendisine çağırır diyor. Bir deccal, şeytan. Yani bu dost doğru yolun dışındakileri tarif ediyor. Dalalet yollarını, sapıklık yollarını tarif ediyor. Ondan sonra da ayet-i kerimeyi söylüyor. İşte bu benim dost doğru yolumdur. Bu yolla kastedilen Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun ashabının üzerinde bulunduğu yoldur. Diyor. Bu benim dost doğru yolumdur. Buna tabi olun, bundan başka yollara tabi olmayın. Ayet-i kerimesini tilavet ediyor. İsrâ Suresi'ndeki ayetlere bakalım. Lâ <gülüyor> Allah me'allâhe ilâhen âkhara. Allah'la birlikte hiçbir ilah edin. Fe tek odemednumen mahdûbâ. O zaman sen yerilmiş olarak ve terk edilmiş olarak oturak kalır. Ve kadâ rabbuke en lâ ta'budu illâ iyyâhu. <gülüyor> Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi emretti. <gülüyor> ve bil vâlideyni ihsânâ ve Anaya, babayla, babaya da iyilik etmeyi. اِمَّا يَبَلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدِهُمَا اُكِلَاهُمَا Onlardan biri yahut ikisi birden senin yanında yaşlılığa erişirlerse فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْبِنْ Onlara üf bile deme. Yani üf bile demenin manası şu mefhumu ayet-i kerimenin mefhumu onlara üfün üzerinde Öfün üzerinde hiçbir şey yapamazsın demek ya. Yani. Hepsi haram demek. Yani bir kelime etmen haram demek. Uf diyemiyorsan, uf, sıkıldım artık, bıktım artık diyemiyorsan başka hiçbir şey diyemezsin. Hakaret edemezsin, dövemezsin. bunların hepsi, bundan daha ağır e, haramlar. Efendim bize hakaret ediyor. Ondan sonra affedersiniz, işiyor, altına bırakıyor, şunu yapıyor her şey yapabilir. Her şey söyleyebilir. Bunu ben şu anda buradan kolay kolay söylüyorum da Allah azze ve celle o duruma düşürmesin. Düşürürse de sabır ver. Sabretmek gerekiyor. Bunu Allah emrediyor kardeşler. Bu senin belki de cennetin olacak. Bununla cenneti elde edeceksin. Allah'a itaatten sonra ana babaya itaat. Mi? Anaya babaya itaat ve iyilik var. Anaya babaya isyan eden, onlara baş kaldıran bir kimse cezası diyor, cezası alimler, dünyada aynı şekilde evladının da kendisine başkaldırması, isyan etmesi kötü davranması ahirette de onun cezasıdır diyor hem dünyada hem de ahirette onu artık yani yok sayacaksın her türlü iyiliği yapacaksın, ne kadar kötülük ederse etsin, ne kadar kötü şeyler yaparsa yapsın, tabiri caizse yarabbi çok şükür diyeceksin, ecrini Allah'tan bekleyeceksin Ve تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَوْلًا كَرِيمًا Onlar azarlama ve onlara güzel söz söyle وَقْضِدْ لَهُمَا جَنَاحًا ذِلُّ مِنَ rahme. Onlara diyor böyle rahmet kanatlarını ger yani bir insan veya bir e, kuş yavrusuna karşı ne yapar? kanadını gerer böyle kollarını açar ona zarar gelmesin diye kucaklar adeta yani bununla tabir edilmiş yani o kadar rahmet et, merhamet et ki ona bir zarar gelmesin, sana zarar gelsin adeta. Allahu akbar. وَقُرْ رَبِّرْحَمْهُمَا kema رَبَّ beyan سَخِرِ Yani bununla da kalmıyorsun bak. De ki Rabbim onlar beni küçücükken terbiye ettikleri gibi sen de onlara rahmet et. Bir de dua edeceksin. Bir de dua edeceksin onlara. Şu asitlere bak, Sübhanallah. <gülüyor> Rabbiniz diyor, sizin nefsinizdeki, içinizdeki şeyleri çok iyi biliyor. Bir başka ayet kerimede, فَلَا تُزَكُّوا اِنْ مُفْسَكُمْ هُوَ عَلَى Sakın kendinizi temize çıkarmayın. İnsan bazen konuşurken, karşılıklı konuşurken kendisini bazen temize çıkartır. Sanki yani... Kötülükten, yalandan, hileden uzakmış gibi, kendisi üstünmüş gibi, kendisini temize çıkardı. Diyor ki, hu alem bi O kimin takval olduğunu daha iyi bilirdi. Bolat uzak Nefislerini de temize çıkartmayın. İnna nefse la illa ma rahim Nefis mutlaka insana kötülüğü emreder ancak Rabbi'nin rahmet ettiği, merhamet ettiği müstesna. Allah merhamet ettiği. Kullarından eylesin bunu. Bizim nefsimizi ıslah eylesin. اِنْ تَكُونِ الصَّالِحِينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِينَ غَفُورًا Eğer sizler salih olursanız, Salih olmanın şartı malum. Allah Azze ve Celle için ibadet etmek, ona yönelmek ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna tabi olmak. Salih olursanız, o çok yönelen tevbekarlara karşı çok bağışlayıcıdır ve dil-i gurbah hakkı ve miskin ve akraba sahibine hakkını ve miskine fakir yani ve bin-i ve yolda kalmış kimseye hakkını ver. Ve la tebeddir tebdira ve böyle çokça israf etme. İnnel mubeddirine kani ihvan eş-şeyatin. Muhakkak ki israf edenler şeytanların kardeşleridir. Ve kani şeytan ile Rabbihi kefura. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördü. Ve emmeturudenne anhum ibtiga rahmetin mir rabbika tercuha ve kul lahum meysura. onlardan o bahsedilen insanlardan Rabbinin rahmetini umarak yüz çevirecek olursan o zaman onlara kolay ve yumuşak söz söyle. Yani bir şey yakamıyorsan sana gelen kimseler hususunda bir şey veremiyorsan, onları memnun edemiyorsan, onlara ver güzel söz söyle, yumuşak söz söyle diyorsun Allah'ım. Bu neticeyle <gülüyor> de ki mağlûlatan ila unu kif. Eliniz böyle omzuna bağlamış bir vaziyette yani cimri olma. Tuala tebi sudha kullal bas ve tamamen saçıp savurma da. Fe <gülüyor> takhudam melûmen O zaman böyle melum yerilmiş ve bitkin yorgun bir şekilde oturak kalırsın. İnne Rabbe ki yapsuturunuz galime yaşa Rabb'in dilediğine rızkı ya ya dilediğine kıshaldır. İnnehum kanebi ibadihi kabiran basiran. Muhakkak ki o kullarına karşı haberdar ve basiretliydı. Vola tektolu evlad ekum, xasyet imlar. Evlatlarınızı, çocuklarınızı takildi korkusundan dolayı öldürmeyin. Nahnu nerzok okum ve yaqum. Burada da geldi bakın. Biz Onları ve sizi rızıklandırır. İnne katlehum kana Muhakkak ki onları öldürmek büyük bir günahtır. Wala bu zina Zinaya yaklaşmayın. Zina yapmayın demiyor bakın. Zinaya yaklaşmayın. İnnehu kana fâşitan ve se'a sebîla. Muhakkak ki o büyük bir fuhşiyat. O bir fuhşiyat, kötü bir iş ve yolun da kötüsüdür diyor. Ve la taqtulun nefselleti haramallahu illa bil hak Allah'ın haram kıldığı nefsi haksız yere öldürmeyin. Bir cana haksız yere kıymayın. Ve men qucela mazlumun fekat jannalivlihi sultanun mubin sultana Her kim zulmedilerek öldürülürse velisi için bir yetki var. Yetkine ya kısas olarak o öldürenin canını ister Allah'ın şeriatına göre yahut Diyetini alır, Yahuda affeder. Velisi öldürmenin geri kalanı için bu haklar var. Veren üsruk filgatli ve öldürmede, yani kısas da da hede açma. Inna humkameen muhakkak o yardım eder. Wala takrabu mal al yetimi illa billetihi ahsan. Hatta yabluğu esşüde. Ta ki rüşçana gelinceye kadar yetimin malına yaklaşma, ancak en güzeliyle yaklaş. Ve ufubil ahd, ahde vefa göster. Yani verdiğin sözü yerine getir. İnne ahdet kâne müssûla muhakkak ki ahdet verilen söz sorulacaktır. Ve öfül kâle ve öfül kâleyi dakiltim ölçtüğün zaman ölçüyü tam yap. Rezenu bilgistan sil müstafim doğru bir teraziyle tart. Dalik hayrın vahseni tevîla. Bu daha hayırlı. Sonuç bakımından daha güzeldir. Böyle tak bu maalesele kebîhi ilm ve bilgin olmayan şeyin peşine düşme. İnne sema. Fuad'a Muhakkak ki göz, kulak, göz ve kalp bunların hepsi bundan sorumludur. Ona meraha, yeryüzünde dövünlenerek, çalım satarak yürüme. İnde kalan Sen ne yeri yarıp delebilirsin, ne de ne de ululuk bakımından dağların seviyesine ulaşabilirsin. Kulli zalike kane sayyuhunde rabbike mekruha. Bunların hepsi'nin günahı kötülüğü Rabbinin katında mekruhtur. Yani haram olan işlerden. Mekruh kelimesiyle burada kastedilen haram. Bu ayetlerden sonra diyor ki Allah azze ve celle der ki: "Mimma uhâ ileyke rabbuke minel hikmet." İşte bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettiği şeylerdir. Vala tecallu ma illaha Sakın Allah'la birlikte başka bir ilah edinme. Fetul gafi cehenneme meluman medhura. eğer böyle yaparsan cehenneme edilmiş ve atılmış olarak olmuş olarak atılırsın diyor. Evet kardeşlerim. Allah azze ve celle bu e, ahlak özellikleri ki Bunların en yücesi, en yüce ahlak kardeşler Allah Azze ve Celle'yi tazim etmek. Onu bütün ortaklardan uzak tutup, şirklerden, vasıtalardan uzak tutup sadece, sadece ve sadece ona yönelmek. En büyük ahlak budur. Ondan sonra diğer ahlakı değerler, işte ayetlerde sayıldığı üzere aya babaya iyilik etme, ondan sonra <gülüyor> yetim malı yememe, haksız yere bir canı kıymama. Okuduğum ayetler ilah. Bunlar gelir. Bu hususta bir hadis rivayet ediliyor. Deminki söylediğim hadisin biraz daha tafsilatlısı Abu Davud'da gelen. Hani bir adam geliyor da Ali sırati vesîlat, sen kimsin? Yani ben Muhammed'im. Rabbine dua eder misin? Nasıl dua edersin? Dediğinde e, <gülüyor> diyor ki ben Allah Azze ve Celle'ye sadece Allahu Teala'ya dua ederim diyor Ali sırati o da diyor, sen e, sana bir zarar dokunduğu zaman, dua ettiğin zaman o zararı açar. Bir şey isabet ettiği zaman, e, yani sana böyle kıtlık gibi benzeri şeyler isabet ettiği zaman, dua ettiğinde senin için bitirir. Ve sen e, yeryüzünde bir şey kaybettiğin zaman, yani bir şeyin kaybolduğu zaman, dua ettiğin zaman e, onu sana geri iade eder diyor. Adam bunların üzerine, bakın Müslüman oluyor. Bu ifadelerin üzerine Müslüman oluyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a bana bir şey tavsiye et. Bir şey de yani nasihatta bulun diyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona hiçbir şeye sövme diyor. Küfretme diyor. Yani ağzından böyle bir şey çıkmasın diyor. Hiçbir kimseye sövme diyor. Adam diyor ki ben bundan sonra ne bir deveye ne de bir koyuna sövmedim diyor. Bakın bu adama bunları tavsiye ediyor. Demek ki o adamda Allah alem o yani özellikler var. Bunları yapıyor bir insan. Yani söylememesini söylüyor. Sonra <gülüyor> diyor ki adam e, ben bundan sonra işte diyor şey yapmadım. Hiçbir eee deveye ve koyuna söymedim. Bana tavsiye et dediğinde tekrar ve maruf hususunda diyor velev ki kardeşinle konuşarak gülümsemeyi diyor şey yapma. Küçük görme. Yani bu, bu bunu küçük sayma. Kardeşine, Müslüman kardeşine karşı e, gülümse diyor. Ve kovandan e, su içilecek e, su kabının içerisine su boşalt. İyilik olan şeyleri sayıyor. Ve izarını diyor, yani elbisenin bacağının yarısına kadar, bacağına kadar çek. Eğer bunu yapamazsan bu incik kemiklerine kadar elbiseni yukarıya çek diyor. Çünkü e, eğer elbiseni uzatırsan diyor, bu diyor e, şeydir, kibirdendir. Allah ise kibirli olan kimseleri sevmez diyor. Sıratül vesselam bakın ilk e, İslam'a girecek kimseye neler söylüyor. Önce dua etmesini yani bütün sıkıntıları gideren, kaybolduğu zaman eşyasını iade eden, sıkıntıya girdiği zaman, kuraklık olduğu zaman bitiren Rabbisine dua etmesini söylüyor. Sonra bana tavsiye et dediği zaman küfür etme diyor, sövme diyor. Adam da bundan sonra ben hiç kimseye sövmedim diyor. Yani hepimizin alacağı nasihatlar var burada. Evet. Üçüncüsü, birkaç şey kaldı, uzattık, hakkınızı helal edin. Hemen kısa geçeyim inşallah. Cema, mümin cemaati muhafaza etmek gerekiyor kardeşler. Yani cemaati e, topluluğu bina etme hususunda Yardımlaşma, kardeşlik hususundaki bağları güçlendirme hususunda e, cemaati muhafaza etmek, cemaatle birlikte olmak gerekiyor. Allah Azze ve Celle, e, ey örtüsüne birine kalk ve uyar derken yani ey Muhammed cemaate git. Yani onu muhafaza et cemaati ve ümmeti, İslam toplumunu uyar çünkü kuvvet muhafaza e, cemaatin binasıdır. Cemaat güçlü olursa yani kişilerin birbirlerine olan bağlılığı güçlü olursa onlar ne yaparlar? Birbirlerini korurlar. Birbirlerine karşı şefkatli olurlar. Zengin, fakire merhamet eder. Güçlü, zayıfa merhamet eder. Ve birbirlerine karşı bağlılık meydana gelir. Birbirlerini kollarlar. Burada cemaate önem veriliyor. Cemaatle kastedilen edilen kardeşlerim somut olarak ifade edecek olursak, mesela biz şu anda bir cemaatiz. Ama bu cemaat sadece burada oturup dersi dinleyip gitmek değildir. Cemaat yardımlaşmaktır. Cemaat <gülüyor> paylaşmaktır. Cemaat budur. Ama bunun için, yani ben evde oturuyorum, başıma bir musibet gelsin, gelsinler bana ziyaret etsinler. böyle olmaz. Haber vereceksin, paylaşacaksın. Başına bir dert, bir sıkıntı geldiği zaman burası bir merkez. Buraya haber vereceksin. Benim böyle bir sıkıntım var, benim cenazem var, benim hastam var. Arkadaşlarımızın haberi olsun, dua etsinler. Böyle olması gerekiyor. Ondan sonra artık gelinmezse, gidilmezse o zaman sistem etmeniz gerek. Buna rağmen gelinmezse, gidilmezse terk etmek de yok. Terk edersen kendini terk etmiş oluyorsun, kendini kaybedersin. Yani Müslümanlardan, salih olan insanlardan her halükarda, her halükarda e, yani müsamaha gösterilmesi, müsamaha beklenmesi gerekiyor, siz, siz de onlara müsamaha etmeniz gerekiyor. Bir eksiklik, bir e, böyle e, ihmalkarlık varsa bunun söylenmesi, dile getirilmesi, açıklanması, ondan sonra da bunların düzeltilmesi, kardeşliğin tesis edilmesi gerekiyor. Yani biz söylüyoruz, ediyoruz ama bizde de hata olabilir, yanlışlık olabilir. Bunları hep beraber bir şekilde çözmek, halletmek, kardeşliği tesis etmek gerekiyor kardeşler. Yani sadece burada bir şeyler dinleyip gitmekle olmuyor. Bu sadece burayla da kayıtlı değil. Yani akrabalarla, komşularla, iş yerindeki insanlarla da bir cemaat ruhu oluşturmak gerekiyor. Allah Teala bize bunları nasip etsin. Bunlar güzel şeyler. Dördüncüsü ezalara sabretmek. Ve li rabbike fa e, Rabbin için sabret derken Allah azze ve celle eee Resulüne sabrı ediyor. Bir ayet-i kerimede fa sabra ulul azm minar rusul. E, Büyük iş sahibi peygamberlerin diyor. Rasullerin sabrettiği gibi sabret. Bu hususta Ebu Hureyre'den gelen bir hadiste bir Müslümana bir e, yorgunluk veyahut bir sıkıntı bir üzüntü, bir keder bir gam e, hatta bir diken batması dahi isabet etmesin ki bununla hataları örtülür. Allah Azze ve Celle onun hatalarını örtülür. Yani başa gelen her bir musibet korkmayın üzülmeyin, Allah'ın izniyle bir temizlik oluyor. La ve'estahur inşallah diyoruz ya hani, zarar yok temizliktir diye. Gerçekten her şey bir temizlik oluyor. Başa gelen her bir musibet, yani bir, şey, bir şeye üzülsen bile o seni temizliyor yani. Bunu böyle bilmek lazım. Elhamdülillah. Evet, sahih hadiste böyle deniyor. Bir diğer hadiste, evet, karşılığı e, yani Karşılığın büyüklüğü, belanın büyüklüğü ile birliktedir. Yani mükafatın büyüklüğü, belanın ıı, imtihanın büyüklüğüne göre. Allah Azze ve Celle bir kavmi sevdiği zaman onları imtihan eder. Ve kim razı olursa, onun için hoşnutluk vardır. Kim de kızarsa, razı olmazsa, bu durumda da onun için gazap vardır, soktu vardır, yani ceza vardır. Belki de bunu ben okurken şu Suriyeli kardeşler aklıma geldi. Allah Azze ve Celle onları belki de sevdiği için imtihan ediyor. Onların içerisinden salihi facirden fasıktan, tevhid ehlini muvahhidi, şirk ehlinden e, iman ehlini küfür ehlinden ayırt diyor. Onları sevdiği için imtihan ediyor belki de. Allah Azze ve Celle'nin doğrusunu bilir. Beşincisi ahiret yurduna Karşı hazırlık ve ahiret yurdunda ki mevzular hususunda e, sakınma, unfeendir kalk ve uyar derken bu ayet kerimenin tahtında da yine e, bir başka ayet kelimeleri e, zikrediyor. Ve endirhum yemen hasreti ve onları pişmanlık gününde yani işe hükmedildiği zaman ahirette. Ay, ahiret işine hükmedildiği zaman, kıyamet hükmedildiği zaman, pişmanlık gününde karşı uyar. Vuhum fi kafletun, la Onlar kaflet içerisindediler onlar iman etmiyorlar. Yine Hud suresinde, vamanu akirihu illa li acelim Belirli bir süreye kadar biz onları tehir ediyoruz. eti la tekelle mu nefsini illa bi idni. O gün gelir ki, her bir nefis ancak Allah'ın izniyle konuşabilir. Femen hümm Onlardan o kimselerden böyle soluk alıp veren vardır diyor. Yani öyle bir ifade ki bu şaqiyma e, sayid. Şaqi? E, Şöyle anlatırsın. Femen hümm şaqiyma sayid. Yani onlardan e, bedbah olan ve mutlu olan kimseler vardır. Femen neden şaqı? Fefin fiha buradaki ifade e, demek ile şey yaptık. Bu şaki olan, bedbaht olan, kafir olan kimseler ateş içerisinde onlar diyor bir nefes alıp verirler, soluk alıp verirler. Yani onların soluk alıp vermesi böyle şeye benzetiliyor tefsirlerde. Çok affedersiniz eşeğin e, anırmadan önce derin bir nefes alması, zefir ve şehik ise anırması. Yani böyle kötü bir şekilde nefes alıp verirler diyor. Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle cehennemden korusun bizi. Evet. Ee, kısa geçerek son bir hadisi söylüyorum ve bitiriyorum inşallah. Aleyhissalatü vesselam sahih bir hadiste diyor ki birler, yani büyüklenen kimseler, <gülüyor> insanları küçük gelenler, kıyamet günü haşrolunurlar. Nasıl ama biliyor musunuz? Bu insan suretinde zerre, e, zerre misali insan suretinde e, bir tanecik gibi haşrolunlar. Diyor. Şimdi biz cüceleri görüyoruz değil mi? Cüce. Yani çok küçücük insanları görüyoruz. İnsan e, taaccüp ediyor, hayret ediyor. Ne kadar küçük diyor. Yani bunun <gülüyor> midesi nerede, kafası nerede, kolu bacağı nerede diye insan şöyle bakıyor, hayret ediyor. Allah Azze ve Celle öyle yaratmış. Ama kıyamet günde bu mütekebir, müstekbir, yani büyüklenen kimseler, kibirlenenler zerre ta e, tanesi gibi olacak. Zerre demek en ufak şey böyle küçücük, küçücük. ve insan suretinde olacak. Yani bir karınca gibi. Belki ondan daha küçük. Evet. Allahu akbar. Böyle haşla bunlanacak. Yani onların buradaki büyüklüğü ahirette küçücük, zerre kadar olacak. Ama gene insan suretinde olacak. Ve onları her taraftan bir zillet kaplayacak ve onlar bulus adındaki bulu, bulus adında bulus Adındaki cehennemin zindanına sürüklenecekler. Oraya götürülecekler. Oraya sevk edilecekler. Ve onların üzerine ateş üzerine ateş böyle e, geçirilecek, yükseltilecek. Ve onlar cehennem ehlinin sularından, sıkılan sularından, onların kan ve irinlerinden içeceklerdir. Allahu akbar. Ne Bunlardan Allah'a sınırıyoruz. Allah Azze ve Celle cehenneminden korusun. Cennetini Cennetini ve cemalini bizlere nasip eylesin kardeşler. Evet. Allah Azze ve Celle dinini hakkıyla yaşayan ve yaşatan kullarından eylesin. Haza ve evet. Alem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed subhanika Allahime ve behemdik eşer <gülüyor> ve la ilahe illan tasaffiriku ve tubu layih.